Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali, Rahim-i Allah, iman esasları ile ilgili yazdığı, Kavaidül Akaid, inanç esasları ile ilgili kaideler, ismini verdiği eserinde buyurdu ki, Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellemin, Ee, ölümden sonrasında e, Müslümanların e, işte insanların başlarına gelecek hadiselerle ilgili verdiği haberlerin tümüne inanmadıkça bir insanın imanı kabul olunmaz. Derse oraya bağlanıyor. Bu da e, hadis-i şeriflerin de vahiy olduğu e, Allah Teala tarafından bildirildiği ve hadis-i şeriflerle de itikadi meselelerin sabit olduğu dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu sabit olan sahih senetle isnadile rivayet edilen hatta manen mütevatir olan yani yalan söylemekte ittifak etmeleri düşünülemeyecek kadar kesrette fazla sayıda ...sahabet, tabi'nin, tebe-i tabi'nin tabi bize kadar gelen e, ulema, silsilesinde, e, ulema silsilesinden nakille gelen e, bu konuların iman şartı olduğu beyan ediliyor. Zaten, ''Amentü billahi ve melâketi ve kütübî ve Şimdi önce ''Allah'a inanım diyoruz. ''Amentü'' de, sonra meleklere, sonra kitaplara, sonra peygamber. E peygamberlere inandığımın içinde ne var? Onların buyurduklarına duyurduklarına iman var. Onlarda ne buyurduysa duyurduysa, sahih yolla bize gelmişse, şu itikat konularında e, hadis şerifin sened İslamda sahat aranır. E, bu itibarla e, bunlara da inanmak e, icap eder. Bunlara inanmayanın imanı kabul edilmez. Bunlar işte saydı e, ilk başlayan konuda. kabirdeki münker nekir sorgusu hali sonra kabir azabı veya nimeti işte ondan sonra efendim mahşere çıktıktan sonra mahşere çıkılacağı zaten bütün Kur'an'da ayetlerle diriltileceğimiz o ve biliyom bilmeyenle ahiret gününde iman zaten o amen düşün esaslarından oradaki yaşanacak hadiseler işte mizanda amellerin tartılacağı sırat'tan geçmeden cennete gidilemeyeceği havz Kevser'de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mahşerde havzu bulunduğu ondan allah Teala'nın izin verdiklerine içireceği gibi konuları e, saydı. Şimdi de e, geldiğimiz yer, dersimize kaldığımız nokta ve ve yu'mine iman etmedikçe imanı kabul edilmez. Neye inan, inanacak? bi-ihracil muvahhidin muvahhidlerin çıkartılacağını. Nereden? minennar. Cehenneme girmişse, cehenneme giren muvahhidlerin E, cehennemde kalmayacağına, ebedi kalmayacağına. Muvahid demek Allah'a birliğini kabul eden. Ama bu iman için yetmez tabii. Burada muvahidden kastı Müslüman demek ister. Yoksa Yahudi de muvahid olabiliyor bu manada. Hani Hristiyanlar e, üç ilahtan bahsettiği için baba, oğul şey, işte efendim kutsal ruh falan e, den bahsettikleri için onlar şirkte diyelim ki tevhid onlarda pek konuşulamıyor ama şimdi mesela Yahudilerde böyle bir durum yok bir olan Allah'a inanıyorlar köye köye e, dediğim çünkü Allah'ın celalü celaliğine inanıyor ama eee Allahu Teala'ya sıfatlarla tasavvuf ediyorlar cumartesi günü Allah yoruldu dinlendi diyorlar işte efendim Uzeyir Allah'ın oğludur diyorlar aşağı. Uzeyre tapmıyorlar şimdi Hristiyanlar İsa'ya sama tapıyorlar. Onlar mesela Allah'ın oğlu var diyorlar ama tapmıyorlar mesela. <gülüyor> Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur diye Kur'an'da bunu da beyan ediyor. Ee, bu noktada yani bir olan Allah'a inanmaları onları müvahhid yapmaz. Çünkü buradaki müvahhid Allah'ın birliğine inanırsan gönderdiği peygamberlerine inanacaksın. E, kitaplarına inanacaksın. E, buyurduklarına inanacaksın. E Kur'an-ı Azim şu an Allah'ın kitabıysa sen bir olan Allah'a inanıyorsun. Nasıl kitabına inanmıyorsun? Nasıl onun peygamberine inanmıyorsun? Onun için o muhteber değil tabi. Buradaki tevhid elinden maksat e, Allah-u Teala'yı bir olarak kabul edip iman şartlarına yani Amentü'ye Amentü esaslarına inananlar. Ama sen şimdi burada teferruatlar söylüyorsun kaç derstir? E, bu teferruatlar zaten amentün içinde mündemiştir. Çünkü kitaplara inanmak deyince e, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler giriyor. Rasullere iman edince bizim ile ilgilenen Rasulullah sallallahu aleyhi ve ahir bir nebi, nebisi. E, onun bütün buyurdukları Rasulü'le imana giriyor. Yeter ki buyurduğu sabit olsun yani. Şimdi e, imanlı ölen cehennemden çıkartılacak. Buna bir insan inanması lazım. Bu adam çok günahı var. Bu adam ebedi cehennemden çıkamaz falan. Böyle şeyler konuşmamak lazım. Zaten kimse hakkında cehenneme gireceğine, çıkacağına karar verememek. Cennete gireceğine falan karar veremezse. Bunlar ayrı bir konu. Ama cehenneme girse de, Bir Müslüman ne kadar günahkar olsa da çıkartılacağına iman edeceksin. Çünkü bu ayetlerle hadislerle sabit olan bir akidedir inanç meselesidir. Badel intikam. Ama tabii ki e, cehenneme sokulan kişiden intikam alınıyor. Ama e, hak ettiği kadar mı alınıyor? Bir kısım af mı yapılıyor, yine düşün mü yapılıyor? Bir, e, efendim, e, sokulup çıkarma mı yapılıyor? Çünkü hadis-i şeriflerde bunlar beyan edilmiş, ee, öyle insan var ki e, cehennemde en son e, kalacak, en sona kadar yanacak Müslüman müvahhidlerin birinci tabakada. Cehennem aşağı doğru tabakalar, onlara dereke deniyor. Cennet yukarı doğru e, mertebeler, menzileler, onlara derece deniyor. Yukarı doğru olana derece deniyor. Merdiven basamaklarına da Arapça'da dereç denir. Ee, aşağı doğru inenlere dereke deniyor. İnel münafıkın fi derkil esvelimin ennâr. <gülüyor> Münafıklar cehennemin en alt derekesine tabakaza. Çünkü neden? Ee, i̇çlerinde kafirliği gizlediler. Dışarıdan Müslümanları kandırmak için Müslümanım dediler. O bakımdan. Ee, iman edenlerden cehenneme giren olacak mı? Olacak. Müslüman olarak ölenleri konuşuyor. Müslüman olarak ölmeyen zaten. Müslüman olarak yaşadığı muteber değil. اِنَّوَ الْعَبْرَةُ لِلْخَاتِمَ İtibar sonadır. Sonun nasıl bitirdiği mühim zaten. Bütün işte duamız, derdimiz, niyazımız, Allah'ımız cümlemize iman, selameti, hüsnü, khatime, nasip, messeleyle, amin. Allah'ım salli ala salli ala salli ala salli ala muhammedin ve ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala sall E, o noktada imansız ölene hiçbir Salih amelinin faydası yok. Çünkü hap oldu Şirk koşarsan amelin silinir buyuruyor. لَيْنَ اَشْرَقْ تَلَيْحْبَةً طَنْ نَا عَمَلُّكُ Şirk koşarsan bütün iyi amellerin, yaptığın iyilikler, insanlara, hayvanlara bile yaptığın hayırlar olsa, hepsi mahvolur. öyle اَنْ اَمْرَ الْخَاسِر۪ينَ Dünyayı da ahiretini de kaybedenlerden olsun mutlaka. Bu ayet-i kerimeden e, zaten açıkça beyan ediliyor. şirkin e, hiçbir amel bırakmayacağı e, şirk bütün e, iyi amelleri sildirir iptal ettir e, ama bir insan ne kadar günahkar yaşasa da son nefeste imanı kurtararak ölmüşse e, bu adam adli ilahi Allah'ın adaleti tecelli ederek yani hak ettiği cezayı vermesi e, tezahür ederek cehenneme atılır Ama burada da sen şuna da yine karar veremezsin. Bu adam e, içki içiyordu, kumar oynuyordu, zina diyordu, faiz diyordu, yalan diyordu veya işte adam öldürmüştü falan. Onun için mutlaka cehenneme gidiyor. Orada mutlaka lafını koyamıyoruz. Çünkü neden? Bunun tevbesi var. Tevbesi kabul olur olmaz ayrı mesele. Ondan sonra kulaklarından istihlal helallik al, almış olabilir. Ondan sonra... E, Geçmiş günahlarını sildirecek hasenata malik olabilir. Ölmeden çok hasene kazanmış olabilir. İşte ölümde, kabirde, mahşede çektiği sıkıntılarla da Mevla onu affedebilir. Veya şefaat yetişebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati. Vesaire ulemanın evliyanı şuhedan, şey söyleyecek onları. Hayat işte geçtiği için metinde. E bunlar Allah'ın rahmeti tecelli edebilir. Onun hakkında özel falan. Bunlar ayrı konular. Bunları bilmiyoruz. Ama müşahhas olarak şu kişi şöyle günah yaptı. Onun için bu mutlaka bir cehenneme gider. İmanlı da olsa cennete direkt gidemez. Böyle bir şeye kimse karar veremez. Çünkü Allah adına karar vermiş oluyorsun. Kendin cehenneme gidersin. Çok büyük tehlikeye girersin. Onu bu konuşmuyoruz. şah yani şahıslar özel şahıslar hakkında bu konuşulmuyor. Ama Müslüman olarak ölenlerden cehenneme girenler olacak mı? Bu kesin olacak. Çünkü birçok rahat kelimelerde ile ilgili namazı terk etmekle ilgili e, vesair bazı günahlarla ilgili cehennem tehdidi yapılmışlar. Adam öldürmek cinayetle ilgili. Bunlara kesin cehennem tehdidi var. Ama şahıs olarak bu adam e, namazı terk ediyor. O zaman bu cehennemliktir. Kesin bu gidecek falan. Adamın şahsına konuşamazsın. Çünkü tevbe kapısı açık. Döner dönmez. E, günahını affettirir. Başka bir hayır yapar falan. O, o adamın şahsına indirmeyeceksin olayı. Olay üst de genel konuşuluyor. Şahsalar hakkındaki muamele Allah Teala'nın kuluyla arasındaki muameledir. Ama bir adam Müslüman olarak öldüyse hiç cehenneme uğramayacak. Böyle bir kaide yok. Müslüman olarak ölenlerden cehenneme giden olacak. Bu bunun efendim e, bu kesin. Çünkü adet kelimelerde e, namazsızlığa cinayete işte benim e, zinaya ...vesair, daha birçok e, günahların peşine, ...yetim malı yemeye, e, ...işte kamu malı yemeye falan... ...e bütün bunlar e, haramlar, faizler, rüşvetler, bütün bunlarda e, çok büyük azap tehdidi var. Onun için bu, bunları yapan haram olduğuna inanarak yaparsa kafir olmaz. Ama orada da e, helal olarak inanarak yaparsa demiyor. Dolayısıyla amele talip ediyor. Bu işi yaparsa, bu azap tehdidi var buna diyor. Demek ki imanlı olarak yapsa ve imanlı olarak ölse, ölse bu tehdiden, bu tehditten çıkamayabilir. Tevbe etmemiş olabilir, etmiş de kabul edilmemiş olabilir. Vesâre. Onun için e, badel intikam. Yani allah Teala murad ettiği kadar bir intikamını alacak. Adaletini tecelletirecek Ondan sonra Ee, imanla ölenleri cehennemden çıkaracak. Buna inanmak da imanın zaruriyatındandır. Yani kesin hükme bağlı konulardandır. İhtilaf yoktur. Yani ehli sünnette, maturide, şari veya fıkıhta, dört mezhep biri arasında ihtilaf yoktur ki imanlı ölenlerden cehenneme giren olacak ama orada ebedi kalmayacak. Nihayet ...cehennemden eninde sonunda kurtulacak. Bu ne kadar bir zaman yanar? Amelinin bozukluğuna göre yanar. E, fakat... E, ...bir cehenneme sokulup çıkarılıp... ...kömür gibi bak bir anda böyle hani sokup çıkaracaklar. Ama kömür gibi çıkacak çünkü cehennem öyle bir ateş ki onun bir anlığı ne demek ya? Dünyada e, başından sonuna kadar yansan cehenneme bir girip çıkmak kadar acımaz yani. Kömür gibi çıkacaklar. Bunlar en azı. Öbürü bir dakika kalır, beş dakika kalır, bir saat kalır, bir gün kalır, bir yıl kalır, on yıl kalır. Nereye kadar? Yedi, yedi bin seneye kadar cehennemde yanacak var. Yedi bin. Bu İmam-ı Hazretleri'nin diğer eserlerinde e, sabit. Dolayısıyla e, cehenneme giriş başladıktan sonra yedi bin sene geçince... ...cehennemin üst tabakası, en üst tabaka, yani birinci tabaka, Müslümanlar en üstte. Tabi oradan, e, ikinci tabakadan kafirler başlıyor ama kafirin de zalimi var, e, kafirin merhametlisi var. Yani şimdi her kafir biz değil, e, zorbası var, Ka hem kafir hem katil hem kafir hem zani hem kafir hem, işte efendim, bağî, i̇şte yol kesen eşkiliyat dereriz. E şimdi bir bu var, ama kafir, ama nasıl kafir? Millete iyilik etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış ama imansız ölmüş. Ha şimdi onlar da o birerde değil. Azapları da aynı ayarda değil. İşte en son yedi derekesi var. Bu yedinci en son yani cehennemin en dibi Allah'ım ya Rabbi cümlemizi muhafız eylesin. Oraya münafıklar gidiyor. İşte münafık da öyle bir şey ki camide, cemaatta, haçta, Mekke'de, Tavafta, Ravza-i falan görüştüğümüz adamlardan, buluştuğumuz adamlardan veyahut da tekkede, e, cemaat arasında falan Ama adam içinde imanı e, değil de şirki, küfrü gizlemiş ama artık ajanlık göreviyle ya işte nedir Müslümanları kandırmak için veya ...menfaat temini de olabilir. Herkes ajan olacak hali yok. E, yani öyle görünüyor. Ama içinde iman yok. İşte bu tehlikelidir. Bu kafirden de beter olduğu için e, allah Teala onlara en dipte, yedinci derecede yer almış. يا عز وجل تعالى من شرور نفسنا من سيات أعمال حتى لب كا نتيجة كالمي جدتر نردي في جهنمه جهنم من انا اسط بقاساندا كنا كار واسى مُؤمنين yani يعني طبقة طبقة يعني طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة Allah-u Teala'ya inanmış, Kur'an'a, Kitabullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün peygamberler işte amentü esaslarına inanmış ve bu tevhid ile iman ile çene kapamak nasip olmuş, ölünceye kadar imanını çaldırmamış, kaptırmamış ve mümin Müslüman olarak ölebilmiş ise bu noktaya geldiğinde cehenneme de girse, E, suçu kadar, günah kadar da yansa onların azabı devam etmeyecek. E, Allah-u Teala e, miktarını belirledi. işte, en fazlasını yedi bin sene olduğu beyan ediliyor. Ama orada dediğim gibi bir dakikadan başlıyor. E, bir saatten, beş saatten neyse bir günden, beş günden, bir seneden, beş seneden ondan sonra beş bin seneden yani yedi bine kadar kalabilir. Allah Teala'nın miktarını belirlediği ım, sürede e, efendim e, yanacaklar ve sonunda cehennemde kalmayacak. Kim müvehhidün? Hiçbir tevhid ehli, e, iman ehli, iman ile ölmüş bir kimse kalmayacaktır. Allah Teala fazlı keremiyle, lütfu keremiyle, bi fazlillahi allah Teala yine lütufta bulunacak, kurban olduğum ihsan, ikramda bulunacak ve böylece bir Müslümanı bırakmayacak. Zaten kafirlerle, Müslümanlar cehennemde yanarken onlar üst tabakada, onlar alt tabakada ama allah Teala arada aralarında görüşme sağlayacak. Birbirini görecekler, azaplarını müşahede edecekler. Zaten Müslümanın cehennemdeki azapları da farklı olacak. Kafir gibi yüzüstü imanının şerefinden dolayı. Zerre kadar da iman kalsa, efendim, yüzüstü cehennemde sürütülmeyecek. Selasil ve ahlâlden, yani zincirlerden, bukavlardan, tasmalardan azâd olacaklar. Hiçbir müslümana cehennemde tasma takılmayacak. Çünkü köpeğe takıldığı gibi boynuna, boğazına. Zincirler, eline ayağına prangalar vurulmayacak. Ve yüzüstü böyle hayvan gibi sürdürmeyecek çekilmeyecek. Süründürülmeyecek. Bunlar hep imanın, zerre kadar da olsa, amel ne kadar da bozuk olsa, İmanı kurtardığı için onun şerefine binen mümine bir ikram olacak. E, dolayısıyla e, allah Teala imanın bereketine e, tabi bu sadece bizim ümmete mahsus bir şey değil. E, Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinden de Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden, İsa Aleyhisselam ümmetinden kendi peygamberine, şeratına, kitabına bağlı olarak ölmüş ama günahkarlar vardır, her ümmette var. Onlar da cehenneme gelecek, e, onlar da kalmayacak. Sadece bizim ümmetten bahsetmiyoruz burada. Adem Aleyhisselam'dan bizim ümmetin sonuna kadar genel bir kaide bu. Günahçılardan azaba düşenler olacak. İyi. bak günahkarlar diyoruz. Bu ne demekdir Müslüman demektir. Zaten Müslüman olsa kafirler deriz. Kafirlere bir de günahkarlar kategorisi yoktur. Kafir zaten tulum çıkartmış. Günahkar zaten inneşir kelazur lazım. En büyük zulüm Allah'a yapılan haksızlık, şirk, ortak koşmak. Dolayısıyla imansız eee tabii Kur'an'a inanmamak şirk. Peygamber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine inanmamak şirk. Amen türdeki bir esas inanmamak şirk. Bu tabii. Sadece Allah ortak koştum demekle olmuyor. Peygamberine de inanmayınca o da şirk oluyor. Çünkü Allah inandım dediğine inanmadıma dönüyor. Esna, ben sana inandım ama bu sözüne inanmıyorum. Yani veyahut bunu yalan konuşuyorsun. Buna böyle bir inanma olabilir mi? Siz kendi aranızda böyle bir şey de, yapsanız e, gülüştürme düşmez misiniz yani? Sen her dediğine inanıyorum ama e, bu lafın yalan. Ya, bu ne saçma bir yaklaşım değil mi? O zaman zaten her dediğine inanmıyorum de baştan. Baştan öyle konuşursan o onu bozmaz. Ama sen şimdi Allah'a de bakalım. Allah'ın her buyurduğuna inanmıyorum. Baştan zaten gidiyorsun gümrütteye. Kafir oluyorsun. E, kafir olduktan sonra bir de günahkar e, de, demenin anlamı yok. Tabii ki kafirin zalimi var, katili var, merhametlisi var. O, o tasnifi konuşmuyorum. Ama e, kafirse günahkardır zaten. E, zaten en büyük günah şirk. Dolayısıyla Müslümanlardan e, İnned dini Allah İslam. Tek din İslam olduğuna göre Adem Aleyhisselam da Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam da Müslümandı. Bütün peygamberler Müslüman Ve ümmetleri, onlara inanmış bütün ümmetleri Müslümandır. Ne kadar da gülahkar olsalar, fasık olsalar, facir olsalar, kafir başka bir şey. Onun için imanını kurtararak ölmüş olanlar hangi ümmetten olursa olsun e, cehennemde ebedi kalmayacak. Fela ...yuhalledu, muhallet, işte Türkçeleşmiş muhallet, müebbet, şimdi bile hapishane cezalarında, şurada, burada, FETÖ'cülere, şuna baktıklı bir efendim, müebbet verildi diyor. İşte 10 tane müebbet, 20 tane müebbet. Ya müebbet zaten sonsuz demek, adam ölene kadar hapiste demek, onun 10 on tane müebbet ne oluyorsa işte ne bileyim ben 10 kere müebbet verildi, 20 kere bir şeyler konuşuyorlar yani. Müepet zaten çıkamaz manasına geliyor ama bizde 10 tane müebbet alıp çıkana da rastlanmış rastlanabilir yani o da ayrı bir şey ton lastiği gibi ne tarafa çekersen Allah'ın dini değil ki bu. Fela <gülüyor> yuhalledü muhallet kılınmaz yani ebedi bırakılmaz filnari c ateşin içerisinde. Tevhid ehli iman ile İslam ile Allah'a kavuşan ama ybte Ayette Nas var açık. İslam'dan başka bir din ile Allah'a gelen asla dini diyaneti kabul edilmez. Dünyada belki kiliseden para aldı, Mossad'dan bir siyahiden bilmem ne aldı, belki dünyada gavurluktan kar da etti. Menfaat da etti ama ahirette ebedi nimetleri kaçıracak en büyük zarara uğrayacak ce cehennemi boylayacak ebedi de çıkamayacak. İslam'dan başkası. Ama İslam ile Allah'a gelen müvehid olarak, tevhid ehli, İslam ehli, Kur'an ehli olarak... eşi Kur'an ehli olma şartı da yok tabii şimdi. Kur'an ehli bizim ümmet için geçerli. İslam ehli bütün ümmetler için geçerli. Ama Kur'an bize indirilmiş kitap. Orada da Tevrat ehli ise, İncil ehli ise... Tevrat yürürlükteyken, sem dönemini konuşuyoruz. Şu anda Tevrat ehli olan kurtulamaz. Şu anda çünkü neska edildiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim. İncil ehli şu anda kurtulamaz. Zaten incinli, Tevrat, Allah'ın indirdiğini bozdular, tarif ettiler. Dolayısıyla, e, kendi dönemlerinde, Musa zamanda, zamanında, ondan sonra gelen Yuhşe Aleyhisselam, Enbiya-i Ben'i İsrail zamanında, İsa zamanda, zamanında, onların, Davut Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam, hangi nebi döneminde veya e, onun şeratının üstüne yeni bir şerat nebi e, gönderilmedikten sonra, ondan bir, bir öncekine tabi olmak zorunda. Onların hepsinde bu hüküm vardır. İman ile ölenler, İslam ile ölenler, cehennemde ebedi bırakılmayacak. E, bu usta da, e, efendim e, açık ve sarih beyanlar vardır. Zaten ayette ne diyor? اِنَّ اللّٰهِ لَا يَغْفِرْهِ هُشْرَكَبِهِ Kur'an söylüyor, bunu birkaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Sûresi'de var. Efendim, şüphesi Allah, e, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bağışlayamaz diye bir şey yok. Allah her şeyi bağışlayabilir. ama şirki bağışlamamaya karar vermiş. İnna la iluful miat Allahu adına kulüfetmez sözünü bozmaz. Kararına e, takipçi çıkmaz. Yani e, temize verelim. Üst, üst mahkemeye müracaat falan bozduralım. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla e, bu karar kesindir. Ama ve eğeruma diye der ki limen Şirkin altında kalan E, adı, i̇nsanı öldürmek de şirkin altındadır, zinada, işkide, kumar hiçbir şirkle bir olur mu? Onları bağışlar. E kime bağışlar? Limen yaşa diledikleri için. E, Onun için sen ben kesin bağışlandım, tevbe ettim, kabul olundu, ondan garantin yok. Ama tabi tövbe kapısı açıktır. Tevbe edin, mahret buyuruyor. Ama özel yine bir şahsa indiremezsin. İndirgeyemezsin. Yani bu adam bu kadar günah yaptı ama tövbe etti bu kesin haf olmuştur. Kesin haf olmuştur konuşamazsın o. O senin işin değil. Ama Allah-u Teala umumi bir kaydı olarak şirkin dışında gelenlerde mağfiretim tahkuk eder, tecelli eder buyuruyor. Dilediklerimi, e kimi diler? E kimi diler? Tövbe edeni diler. Bir hayır yapanı diler. Kırdığı çanakları tamir edene sütü döktüğü sütleri temizleyeni yani bir telafi mekanizmasına çalıştırması lazım. Nasılsa Allah affeder diye bütün günahlar yapıp ona sonra hiç tevbe etmeden öyle ölürse buna da ehl Sünnet akidesine göre buna da kesin cehenneme girer diyemeyiz. İmanla ölürse. ehl Sünnet böyle bir şey. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَضُ لِرَبِّهِ Kim günahından hiç tevbe etmeden bütün günahlarıyla birlikte ölüp Allah'ın zuna giderse onun kararı hükmü Rabbine ısmarlanmış. Yine diyemiyorsun ki kesin cehenneme gider şahıs olarak Ama genel manada içki içenlere, kumar oynayanlara, zina edenlere, adam öldürenlere, e, namaz zayi edenlere, namazı terk edenlere, beş vakit ve Bir vakit bile olsa kasten kaza bırakanlar falan. Bunlar hep ayetlerde, hadislerde kesinlikle azap tehdidi var. Umumik olarak. Ama özele indirgediğinde bu adamın durumu ne olur o zaman? Bunların hepsini bu yapmış. İşte o adamın, özel bir adamın, efendim bizim mahalledeki bilmem ne efendi. Ha, özel bir adama indirdiğin zaman ehl-i akidesi devreye girer. Günahdan hiç tevbe etmeden bile ölmüş olsa, tabi imanını kurtarmışsa Müslüman ölebilmişse işi Allah'a ısmarlanmış. Yani ne demek? Hüküm Allah'tır. Başka bir iyiliğini bilir. İyi niyetini bilir. Kimsenin görmediği bilmediği başka bir hayır yapmıştır. Oradan Allah'a sevindirmiştir. İşte Beni İsrail'deki fahişe kadının ömrü fuhuşta geçmiş ama bir Ee, köpeği görüp de efendim, susadığını onun için ayağıyla yeri toprağa eşeleyip de dilini biraz toprağın üstü tabi çöl sıcağı çok yanıyor kumlar şeyler topraklar işte ayağıyla eşeliyor da yerin altı biraz daha serin olur hani üstü daha ısınır diye o serinliğe dilini e, yaslayıp da böyle diliyle oradan bir su e, şeyi bekliyor efendim bir serinlik talep ediyor bu köpeği görünce Başında da başörtü varmış, on çıkartmış, ayağında da nalını varmış, on çıkartmış, onu ona bağlamış. İşte çünkü kuyudan direkt eliyle alacak kadar su üste değil. Ve bu köpeğe bu, o suyu içermiş, içirmiş, o köpeği sularmış. E ne buyuruyor? Bukhari hadisi. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَا Bu eski ümmette olduğuna dair Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari gibi en say kaynakta beyan ediyor. Ama bu o kadına mahsus bir şey de değil. Allah ona teşekkür etti ve onu bağışladı diyor. E şimdi büyük bir günah zina, hem de defaatle tekerürat var. Ama burada da pek önemsemeyecek tamam bir köpeğe su vermiş, köpeği ölümden kurtarmış. Bir hayattır, bir candır. Hem de mesela, köpek ki hani zannederler ki İslam'da efendim tamam köpek evde beslenmez, bu caiz değil. Veya da işte kucağına alınmaz, şudur budur. Bunlar ayrı bir şey. Ayrı bir şey ama can olarak İslamiyet onun ona su vermeyi aynı bir in ölecek insana su vermekten eşdeğer görüyor. Oradaki bir insana su verip de hayatını kurtarsan da nasıl af oluyorsan e burada da bir köpeğe o kadını su vermesiyle af olduğu zikrediliyor sahih hadis-i şerifte. O zaman burada şahsi konuşulmaz. Kenel kaideler konuşulur. Allah Teala neden affeder kimse ona sual edemez. لَا اَسْلَوْا مَا اَفْعَالِ وَا مُسْسَلُمْ Yaptığından sorulmayacak tek Allah var. Herkese sual soracak Allah-u Teala. Neye yaptın? Ama Mevla kim soracak? Bunun bu kadar günahı var, bu kadar az bir amelle niye bunu affettin? Senin haddine mi düşmüş ya? Veyahut da bir adam bu kadar ibadet yapmış, takvallık yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Ama idrarı üzerine sıçratıyormuş. Ona kabir azabı yapmış. Veya cehenninde biraz yanda. Anla bakalım şu taharetsizliği, efendim, bevil idrar sıçratmayı. Diye onu atmış, atar. Ee, sen buradan nasıl diyebilirsin ki, bu adamın hiç büyük günahı yok, kebâr günahı yok. Üzerine idrar sıçratmak da e, tabii ki zinaya göre, işkiye, kumara göre yani faize göre hafif. Yani küçük günah tasnifine tabi oluyor. E şimdi bu, burada büyük günahı olan adamı, kadını affettin, burada kalktın adam idrarını üzerine sıçratıyormuş da temizliğe rahat diye. Biraz yanında gör bakalım diye attım bunu cehenneme. Bu nasıl iştir? Nasıl seni? sorma haddin mi? Bu da El-i Sünnet İhtikadının metnidir. Akadine, Sefiyye'nin metninde geçiyor. وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّح۪يرَةِ وَالْعَفْوَ عَلْكَبِيرَةِ Allah-u Teala en küçük bir günahı bir miktar azap edip de başka birinin veyahut o kişinin en büyük günahlarından birini affedebilir mi bunu? Affedebilir mi? Haşa bizden izin mi alacak? Affettiğine dair inanmamız, düşünmemiz. Ee, Ehl-i sünnete uygun mudur, değil midir? Buradaki yeci yüzü o demek, Yecihu'ysa Allah Yecihu'yu yecibi olur mu yani şimdi? Bizim böyle bir şey düşünmemiz, bu fikriyata sahip olmamız hemen Ehl-i sünnete mudur mıdır, muhalim midir? Evet, en küçük bir günahtan azap yapabilir. Ya en büyük bir günahta bu günahı da sildim senin bu günahını da geç diyebilir. istediği her şey yapabilir. Onu konuşmuyoruz. Ama şirki bağışlamayacağına karar verdiği için şirki bağışlayabilir mi? Daha o konu kapandı, bağışlamaz. Çünkü onun kararını bildirdi. Ama burada ne yaptı? Vekf durumu düne değil ben yaşa? Dilediklerimi, çünkü şirkin dışındakileri, imansızlığın dışındakileri bağışlarım. Burada işte dilediklerinden olabilmek meselesi. Bunun için tevbe nasıl istiyordu? Bunun için faziletli ameller, bunun için istifarlar, bunun için dünyada nafile namazlar, ibadetler, beş vakit farz namazlar. Ömreler, i̇şte haçlar, zekatlar, zikirler, bütün faziletli amellerin birçoğunda ne vaat ediyor? Şunu yaparsa günahlar af olur. Şunu yaparsa denizlerin köpüklerinden çok günahı af olur. İşte şunu, şunu yaparsa büyük günahları da af olur. Mesela tesbih namazında ne diyor? amcasa basa efendim allah Teala senin bütün günahlarını mahfiret eder diyor. Küllâ. <gülüyor> Kadîmâ ve hadîsînâ, eskisini, yenisini, sahîrâ-ı küçüğünü, büyüğünü. Bak beş vakit namazın farzında bile İzheşkülübetülkebâir, büyük günahlardan sakınılırsa iki namaz kendi arasındaki küçükleri sildirir diyor. Bu da sahî hadîşerim. Ama tesbî namazında o da sahih tirmize hadise. Onda da diyor ki, büyüğünü de affeder. Şimdi, elde olan beyde olmaz. Yani bir nafileye bir müjdet bağlamıştır. O farzda bile o müjde olmayabilir. İşte ikisini de okuduğum hadis sahih. Birini Bukhar'dan okuyorum, öbürü Tirmizi'den okuyorum yani. Hepsi kütübü sitte. Kalkında zayıf hadisli sahih hadis ile aşağı. Anladın mı? Eskisinde de küçüğünde de, de, büyüğünü de. Sırra ve alaniyete, gizlisini de açığını da. Ondan sonra. Hata ve hamde, hatayla ile olanında, kasıtlı yapılanını da. Mesela tesbirim ağzından böyle bir şey koymuş. Biz size bu kadar faziletli ameli anlatıyoruz. Oruçlar şunlar bunlar recep Şerif falan falan. E niye bu kadar faziletli ameli anlatıyorsun? Ya kardeşim işte. Hepimizin günahlarımız var. Buna karşılık mizanda sevap tarafını teskil edecek, ağır getirecek salih amelleri lazımdır. Veya bu günahları buradan sildirecek. Fazla salih amel yapmıyorsan da, hani ki mizanda dengeyi değiştirecek kadar hayır rahatı, hasenatın yoksa da o zaman burayı sildir. E çünkü o da aynı hesaba gelir. Yani günah kefesinden İndirim yapmak, sildirme yapmak, ya o da bu sefer ne yapar? Az amelde e, kurtarabilir. Ne dedi ya Muaz? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Muaz! İhlasını düzgün yap, huzurunu temin et. Sırf Allah için riyasız, kibirsiz, gurursuz, ucüpsüz. Allah için ihlaslı amel yap, az amelde sana yeter. baz kere çok amel yetmez. Neden? E kul hakları o, o, onu dövmüş, bunu sövmüş, bu kadar günah etmiş. E burada da bu kadar da ibadet koymuş oraya ama haçlar, ömreler, bilmem neler. E belki de bir adamın parasını gasp ettiğine hepsi gitse açığı kalır. Efendim onun için tevhid elden hiçbir cehennemde bedi kalmayacak. Ama cehenneme girer mi? Girenler olacak. Buhari ve Müslim müttefekun aleyhati şerif Bu hadis-i şerifte Ebu Urayr radıyallahu anh ta'an rivayet ediliyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hatta idâ feragallahu minel gaza beynel ibbad. Allah-u Teala kullar arasında vereceği hükmü bitirdiği zaman, işte kim cennette, kim cehennemlik, kim temelli cehennemlik, kim muvakkat cehenneme girip de çıkacak. Ve erade, en yukreci bir rahmeti men erade min ehlin nâr. Cehennemde yananlardan, tabii imanlı olanlardan, birinci tabakada bulunanlardan bazılarını rahmetiyle acıyarak çıkartmak murad ettiği vakit. Hepsini çıkaracak eninde sonda. Ama tabii kimi önce çıkarır, kimi sonra çıkarır, kimin kimden ne kadar intikam alır, ona kalmış. Rahmetiyle çıkartmak istediği zaman emeral melâike en yukhri rûminen nârmen kâne lâ şirîkû billâ şey'en... ümmen eradi an yerhamuhu mim ma yekulu la ilahe illallah muhammedur resulullah tabii ki muhammedur resulullah tarafı eee bizim ümmete mahsus eee diğer ümmetlerde nuh neciyullah adem safiyullah musa kelimullah isa ruhullah davut halifetullah aleyhim es-salatu ve selam yani işte la ilahe illallah değişmez eee her ümmetin kendi peygamberi kimse o oraya gelir Biz de Muhammed-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in risaletine iman zikredilmiş olacak. Hal böyle olunca allah Teala kelime-i tevhid ehlinden, iman İslam ile ölmüşlerden, acımak istedik, merhamet etmek istediklerinden Allah'a şirk koşmamış. Kur'an'ın bir inkar etse şirk koşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerine mütevadir hadislerine şirk koşuyor. Çünkü o nedir? Amentü de kitaplara imanı bozuyor. Rasullere imanı bozuyor. Onun için şirk diyoruz ona. Amentü bölünmez. Altı esas tecezi yani cüzlenme kabul etmez. E, şirk koşmamış olanların cehennemden çıkartılması için meleklere e, Allahü Teala emir verecek. Evvelce tabi bu e, kafirlerle müminler cehennemde yanan müslümanlar ee, kafirlerle cehennemde yanan kafirlerle cennetteki müslümanların da görüşmesi sağlanacak ara ara. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Safat geçiyor. Yani o kendisini saptırmak isteyen insana hitabı var ya. Tallahi in kitle tur deyin. Öyle Ve velan ummetu rabbi le Bunlar cennettekinin cehennemdekine söyledi. O ayrımcı. Bir, şey. bir de cehennemdekiler kendi aralarındaki konuşmalar da oluyor. Ee, aynı tabakada olmasalar da Allah Teala istediğinde istediğini ona gösteriyor. Şüttürersin. Canlıyan yapıyorsun. Dünyanın bir tarafından da Allah Teala hem gösteremeyecek. Ondan sonra eee e, Müslümanlara yine orada laf sokuyor. Yani yanmak işte akrep dedi huyumdur. Sokarım ya. Hani adam akrebi dereden geçirmek için e, müracaat etmiş de adam da söz almış ondan ya. Bak beni sokmazsan ben seni geçiyorum sana. Tam derenin ortasında gitmiş, sokmuş. Ya hani sözünü vermiştin bana, ben seni dereden karşıya geçiririm ya. Sudan geçemezsin, olacaksın. Ondan sonra akrep ne demiş? Huyumdur, sokarım. O da demiş, ben de huyumdur, dalarım demiş. Bir dalmış, akrep gitmiş sellere. E şimdi kafir, kafirliğini bırakır mı? Orada Müslümanlara ne diyecek biliyor musun? Hani siz Müslümandınız, arada namaz da kılıyordunuz. ya şunu da yapıyordunuz, bunu da yapıyordunuz. Müslümanız diye geçiniyordunuz. Hani bak cehennemde yanıyorsunuz. E siz de biz de yanıyorsunuz. Ne farkı var? Ne farkı var oğlum? Çok büyük tabaka farkı var ama işte laf sokmak olsun. İşte bunun üzerine allah Teala gayretullah'a dokunacak. mevla Teala meleklere işte bu Bukhari-Müslüm hadisinde geçen e, rivayet üzere çıkarın cehennemden. اَخْرِجُوا nar نَارْ مَنْكَانِ fi قَلْبِي مِسْقَالُ E bu rutimin muammer buğday ağırlığı kadar imandan nasip olan sonra böyrecek hardal tanesi kadar ağırlığı olan sonra böyrecek akhrucu minen dar mekan fi kalbi miskal habbetin min hardalim iman sonra böyrecek akhrucu minen dar mekan fi kalbi miskal zerre min iman zerre kadar zerre görünmez artık. Buğday görünür, arpa görünür. E o hardal görünür. Zerre görünmez. Şu anda şurada dolu zerrecikler var. Güneş ışığı falan vurursa böyle bakarsın uzaydaki yollar gibi içinde dolu şey geziyor toz duman ama şu anda görünmez mesela. Zerre o kadar ufak. Zerre kadar iman, zerre kadar iman ne demek? İman bölünmez. Zerre kadar iman olmaz. Buradaki mana nedir? İmanının nuru zerre kadar. Çünkü imanın nuru neyle kazanılıyor? Salih amellerle. Ama adam abdest yok, namaz yok, şu yok, bu yok, bir de günah, günah, günah, günah üst üste karanlık günah karanlıkları biriktiği için, birleştiği için adamın böyle Gözle görülmek, görü, görülemeyecek kadar, seçilemeyecek kadar azıcık bir imanının nuru var. Ama imanı bütün. Yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh imanıyla, Resulullah sallallahu sellem imanıyla benim imanım arasında inandığım meseleler bakımından fark olmamalı. Yok zaten. Allah ve Resulullah Ebu Sıddık en eftal, bu ümmetin en fazileti Hazreti Sıddık. Nelere inanıyor? Ben her şeye inanıyorum. Zaten Ebubekir Sıddık'ın inandıklarından birine ben inanmasam size dinler çıkarım. Onun için mü'minün bir yani kendisine inanılan, iman edilen konular açısından e, en günahkar adamla en büyük evliyanın sahabenin imanarsa fark yok. E, zerre kadar iman nedir? Bu defaatle açıklamış açıklamışız ama yeri gelmişse mecburuz bu itikat dersidir. Esas yeri burasıdır. Zerre kadarın manası Ebubekir Sıddık Radiyallahu Anh levzine iman -e, Bekir ma iman mütela rutcan. Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysalar, bütün ümmetimin imanı, bütün ümmetin içinde kim var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber zaten o ümmetten değil. Bütün ümmetin içinde kim var? Ömer radıyallahu var. Ömer ne demek Ömer? Hazreti Sıddık'tan sonra bu ümmetin en faziletlisi, bütün ümmeti Hz. Ömer'le tartsanız ki tartıldı. Meleklere tarttırdı Allahu Teala. Say hadiste geçiyor. Hazreti Ömer bütün ümmetten ağır geldi. Ama o ümmetin içinde Ebu Bekir var mı? Yok. Ebu Bekir hariç diğer ümmetin tümüyle tartası Hazreti Ömer ağır geliyor. Ama Ebu Bekir Sıddık diğer ümmetin şeyiyle Hazreti Ömer de içinde var. Anladım sen. Ebu Bekir Sıddık imana ağır geliyor. Peki ya Ebu Bekir Sıddık'ın inandığı şeylerle Hazreti Ömer'in inandığı arasında fark var mı? Enes i̇bn Malik'in inandı fark var mı? Ednas sahabeyi konuşalım. Hz. Vahşi'nin inandı fark var mı? İman bir bütünlüğü. Müslüman olmak için hepsi aynı şeye inanıyor. Ama burada kuvvet bakımından, nur bakımından, kuvvet ve nur neyle? İşte velâkim şeyim ve karaf-i-sadrı. Kalbinde e, yerleşmiş bir manevi hal var. İşte Hz. Sıddın'ın kalbinde olan o tecelli az gömerde bile yok. Onun için... burada zerre kadar iman olan demek imanı bir bütün Müslüman olarak öldüğüne göre bu adam bütün inanılan şeylere inanmış Ahmet'in bir şeyine inanmasa zaten zerre kadar değil hiç imanı yok zerre kadar imanı olan da altı esas oynanıyor kubbe kadar imanı olan da yine esas inanılacak şeyler değişmiyor Ama onun imanı ona Allah için can verdirebiliyor, mal verdirebiliyor, bütün fe çoluklarını feda ettirebiliyor, gece teheccüde kaldırabiliyor, uykusundan fedakarlık etti. Benim imanım beni sabah namazına zor kaldırıyor, gece namazına kaldıramıyor. İşte efendim namereme bakmaktan gözümü geri aldıramıyor. İşte bir kara elini uzattığında tokalaşmaktan elini geri tutturamıyor. Ha, Demek ki... Öbürü beş vakit namaz kıldıramıyor. Arada kaza bırak duruyor. E ama adam Müslüman'dır ve inanıyor. Ama adam namazı göz göre göre kaçırıyor tembelliğinden veya şundan veya buyundan. E bu nasıl bir şeydir? 80 sene cehennemde yanacak bir vakit namazı buna inanıyor ama o 80 sene yanmayı göze alıyor bu şey. Bununki de iman. E bu sıtıkında Rabbi iman, malını canını feda etmiş Allah'ın yoluna. Ha o zaman işte herkesin imanı aynı işlevi görmüyor. Ee, ...aynı amelleri insanlara yaptıramıyor, bu kadar Müslüman var. Hepsinin ameli aynı mı? Hepsi haramdan sakınıyor mu? Hepsi takva sahibi mi? Eh. Çoğu değil. O zaman işte zerre kadar ondan anlayın. Nuru zerre kadar yani, ameli çok az. Ama zerre kadar da olsa çıkarın, buyuracak. Melekler de gelecekler, evvela ismi peygamber ismine muvafık düşenler çıkarılacak. Cehennemde yanıyor, adı Ahmet. Onun kolla olacak. Gerçi hadis şerifler var. Hadi Ahmet olan, Muhammed olan hakkını vermişse tabi şey ne? Cehennemde yanmaz çıkar. İsmini ikramen veyahutta da hiç girmez. Bu Ahmet, Muhammed ismini çocuklara takmanın faziletleri hakkında e, bayağı bir uzun bir kitap hazırladım. Zaten o ortasında kaç tane hadis şerif de var. E, efendim. Ama velev girdi. Nuh. Adı Nuh. Peygamber adı. Adı Musa peygamber adı. Adı İsa peygamber adı. Adı Lut peygamber adı. Adı Salih peygamber adı. Adı Şuhayt peygamber. Adı Davud. Diğerde 224 peygamber var. Yuşa aleyhisselam mesela. Şimdi bunlar evvela bunların sırtına vuracak. Adamın işte beklemediği bir anda hadi çıkıyorsun. Sonra cehennemde adı peygamber adına muvafık düşen hiç kimse kalmadığı vakitte Allah-u Teala buyuracak ki Benim adım Mü'min. el müminül müheymil azizül cebbar diyor ya leven Benim adım Mü'min. Bunlar da Mü'min. Allah mü'minliği e, azaptan emin kılan, bizim mü'minliğimiz Allah'a iman eden, Kur'an'a, İslam'a iman eden. E, benim adım selam, Bunlar da Müslim. Aynı kökten geliyor. Onun için, rahmetimle bunları da çıkarın. Ve yedi bin senelinde dolma silen, cehennemin üst tabakası ...bomboş kalacak, bir kişi bile kalmayacak orada. Bomboş, otobaka boşalacak. E tabi bunların kimisi önce çıkar, kimisi sonra çıkar ama 7000'den binden sonra Müslüman yok. E işte... ...o zaman kafirler diyecekler ki... رُبَ مَا يَوَدْدُ لَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا O zaman kafirler... ...çok kere böyle arzu edecekler, temenni edecekler. Bakınca ki Müslümanların sırtına vuruluyor, hadi çıkıyorsun, tahliye. Onu görünce, ah keşke bunları beğenmiyorduk, bunları hakaret ediyorduk ama siz de Müslümansınız, bizimle cehennemle cehennemde yanıyorsunuz, imanımızın ne faydasını gördünüz falan. Böyle diyorduk ama, ah keşke bunlar kadar, bunlar da en bozuk adamlar. Cehennemden en son çıkan adam, en bozuk adamdır. Ama bu, bu, bunlar kadar bile bir imanımız olsaydı şimdi çıkmıştık. Ama biz müebbet kalacağız. Onun için وَتَمَتَّعُوا وَيُلْه۪يمُ لَمُولُ فَسَوْفَيْا عَلَمُونَ Habibim o imansızları Kur'an'a şerata sünnete inanmayanlar bırak yesinler içsinler biraz daha yaşasınlar zevklensinler keyiflensinler uzun kuruntular onları eğlensin oyalasın yakında hakikati anlayacaklar cehennemi boylayacaklar ve zerre kadar imanla bile gidemeyince hiç çıkamayacaklar o zaman ne kadar hayıflanacaklar onun için Ee, i̇man nimetinin kıymetini bilelim. Ehl-i Sünnet'e göre itikatta da çok önemli. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre itikadı düzgün ölebilirsek, amelimize ne kadar bozukluk da olsa, cehenneme hiç uğramadan cehennete gitme ihtimalimiz, e, ümidimiz çok kuvvetli, çok. Ama Ehl-i Sünnet itikadından ayrılırsak, kafir olmasak bile, Mu'tezile, Cebriye, şubuğu bir sapık fikire sahip olursak, cehenneme mutlaka bir uğrancak. İtikadının pisliği kadar öbüründe amelinin bozukluğu kadar. Bunda da itikadının pisliği kadar yanmak durumu vardır. Bu da sahih-i şerif ile sabittir. <gülüyor> Kullu'n finnar illa vahide el-sünnet dışına hepsi cehennemdedir. Peki el-sünnetten de cehenneme bir uğrayan olur mu? Olur günah miktarınca. Olabilir. Ama eee ehli bidattan 72 fırkadan cennete direkt giren bir kişi bile olmayacak. Ama el-sünnet mi? onun için bu farkları mülâhaza edelim. Bu Bukhari hadis-i şerifiyle de sabittir. Müslüm hadis-i şerifiyle de sabittir. Ayet-i kerimede de işte şirkin dışındakileri dilediklerim için bağışlayabilirim. Bu ne demek? Zaten dilediğim için bağışlarım. E bağışlarsa zaten cehenneme niye yatsın bir daha? Anladın mı? Cehennemde yandıktan sonra bağışlama mı olur? Bağışlama demek, ona azap vermeme demek. Bağışladım ne demek? Seni cezalandırmıyorum. <gülüyor> i̇şte cehenneme gitmeyeceği anlaşılıyor. Dilediklerim Şirkin dışında dediğine göre büyük günah şirkin dışı. Büyük günahlar da şirk değil ki. Adam iş gitse, faiz etse, zina etse düşmez ki. Yaptığı işi haram olduğuna inanırsa Müslümandır. Ya dolayısıyla şirkin dışında deyince büyük küçük hepsi giriyor. Ya ümidi kesmemek lazım. Bu yüzden e, allah Teala işte rahmeti, La Allah rahmetinden sakın ümidinizi kesmeyin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Kul yahva Kendi nefislerine aleyhine haddi aşmış, sınırı geçmiş. Yine de benim kullarım Müslümanlara söylüyor. Ama yapmadıkları bina yok. Ve takat tu Bunu kime hitaben indirdi bu ayet? Hazreti Hamza Efendimizi şehit edip 70 parçaya bölenler, Hazreti Vahşi radıyallahu Allah'ın efendimiz işte sahabeden oldu sonra Hazreti Vahşiiler bunun bu ayetin muhatabında daha yapmadığına kalmış ama Müslüman olmuş İslam geri miskini keçi kesip atar el İslam ve cümbakablı Müslüman olan bir adam 90 senelik yavurluoz kesip atar siler atar ama tevbe tü tecüb bu mukabple tevbe de kendinden önce geçenleri kesip atar kulakları ayrı elallaşılcak ödeşilecek onu konuşmuyoruz o tevbe de o şart da var tabi ama Allah'la aranda künalarda zina yapmışsın ama kulakkı değil yani evli bir adamın karısıyla değil veyahut efendim e, saldırarak değil, tecavüz ederek değil, tahtit yaparak değil e, şantaj yaparak değil, rızasıyla alan razı, veren razı usulüyle zina yapmışlar. E burada şimdi efendim, kocası olsaydı, şu olsaydı bu olsaydı, üstüne bir de kul hakkı gelmiş olacaktı. Bir de komşunun anımıysa Allah Allah Allah komşuluk hakkı da binecekti. Hak, hak, hak, hak gidecekti. Ama e, efendim Karşıtlıkları özel zere yapılan zina çok büyük Kebair günah esem kuyusu cehennemde tehdit ediliyor ama Allah yani Allah'ın affedebileceği bir şey e, efendim öbürü de Allah'ın affı her şey Allah'ın affedebileceği her şey Allah'ın affedebileceği ama sen şimdi evli adamın karşısına zina edersen, e, kocasının hakkına giriyor komşu karşısına e, komşun hakkına giriyor işte efendim adamın parasını kasmettiysen Allah bunu affetmedi ben tevbe ettim, Allah affetti tamam da parayı geri vereceksin. O adam hakkını helal etmesi Allah affetmiyor. İşte böyle durumlar var. Onun için kendi nefisleri aleyhine her türlü günah işlemiş olan yine de benim kullarım. La takna'tu min Allah rahmetten ümidinizi kesmeyin. E kesmeyin. E ile ilgili de şimdi bir kitap hazırlıyorum. Yani kurtulmanın yolları, sıyrılmanın yolları bunları de, deneyecek. E hiç imkanım yok. Adamdan aldım yüz bin lira. Şimdi benim bin lira bile yok, açlıktan öleceğim. E ben şimdi nasıl beni bu buna ödeyebilirim? Adam da helal etmiyor, ben de ödeyemiyorum. Mutlaka bir cehennemim. Ya şu bak, yine ümidi kesmeyin. E çünkü neden? Sen iyi niyetteysen, ödeme peşindeysen, hakikaten helallık alma derdindeysen falan bir çaresi var bunları. Yazdım işte, yazıyorum. İnne Allâyah viruzyunu bede mi ya Allah? Bütün gün Allah razı olsun. gafur Ama tabii şirkten e, İslam'a gelecek. Amento esaslarına tam inanacak, öbür türlü büyük günahım yok, küçük günahım yok diye geçiniyor. Ama o evrim teorisine inanıyor, Kur'an'ı inkar etti. İsa aleyhisselam yaşamıyor, gökten inmeyecek. Deccal diye bir şey yok, mütevatır hadisleri saadisinde inkar etti. <gülüyor> ne oldu? Merusül'i bozuldu. Hiç günahım yok diyor, Albuki imansız. Öbürüne eğer günahı var ama adam Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Ama ne olsa takna diyor. Şimdi onun için Ehl-i Sünnet'in bakış açısını iyi anlayalım. Biz amellere takılıyoruz, günahlarda takılıp kalıyoruz, insanları günahlarına göre yargılıyoruz, sorguluyoruz. Halbuki ilk mesele, beyinde biten, kalpte biten, akılda biten iman esaslarına, Ehl-i Sünnet itikadına sahip olmak. Amel ondan sonra geliyor. Ee, önümüzdeki derste inşallah şefaatle ilgili konu vardır. Peygamberler şefaat edecek, alimler şefaat edecek, şehitler şefaat edecek. Bu şefaate inanmanın da şart olduğu. Böylece bu şefaatin geçerli olduğuna dair çok önemli ilimler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 türlü şefaati vardır. Bakalım biz hangi türlü şefaatine nail olacağız? inşallah her türlü şefaatine Rabbim nail ve dahil eylesin. Yarın akşam saat 9'da inşallah perşembe cuma bana barak cuma gecesi bir 15-20 dakikalığına bir hatim duaları yapacağız. Hem annemin seneyi devriyesi rahmetullahi aleyha hem sizin geçmişlerinizden okuduklarınızla Hayder'e gönderdiniz. İşte onlar bize ulaşacak. Okunan bütün hatemât şerife ve şair dualar, zikirlerin hediyeleri Ee, mübarek Recep Şerif gecesinde hem de mübarek Cuma gecesinde dualar hasta olmadığı gecelerdendir her Cuma gecesi böyledir yarın akşam 9'da kısa bir Lale Gül'den YouTube yayında da zaten var Lale Gül e, efendim TV'den bir hatim duaları yapılacaktır. Allah-u Tebarek ve Teala şimdiden kabul ekarin eylesine amin. O sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve selleme teslimen Elhamdülillahi Rabbil alemin.